Cuma'in Değerli müminler Hadis dersinden kalmış olduğumuz yerden bugün inşallah devam edeceğiz Başkasını kendine tercih etmek konusunda, babında, Riyazu salihinde gelen hadisleri aktaracağız Ondan önce müellifimiz iki ayeti kerime nakletmiş. Onları da nakledelim inşallah faydaya binaen. Ve yütherûne bihim Kendilerine son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Yani ne demek bu? Müslümanlar, müminler öyle kişilerdir ki Ellerinde bulunan malları sevmelerine rağmen onları çoğaltmayı biriktirmeyi sevmelerine rağmen ve onlara ihtiyaç duymalarına rağmen daha fakir daha yoksul biri gördüklerinde o yoksula bu malı vermek suretiyle onu o yoksulu o fakiri Allah rızası için kendisine tercih ederler. Tercih etmek. Ben kullanmayayım, şu komşum kullansın, ben yemeyeyim, şu fakir insan da gıdalansın babından. Allah rızası için yapılan bu amel şüphesiz ki büyük bir imani olgunluktur. Allah için fedakarlıktır. Allah'ın indinde sevilen, makbul olan bir ameldir. Bizler mallarımızdan, canlarımızdan feda etmedikçe, fedakarlık yapmadıkça Allah indinde hakiki bir şekilde iman etmiş olamayız. Allah'a olan sevgimiz, imanınıza olan güvenimiz, amellerimizden, sözlerimizden belli olur. Bir insan canından, malından, vaktinden Allah rızası için verebiliyorsa verdiği makamın kendi kalbinde bu yüksekliğini, yüceliğini gösterir. Ben Allah'ı çok seviyorum. Kalbimde onun çok yüce bir makamı var diyen bir insanın bu sözünün İspatını yapması lazım. Nasıl yapabilir? Bakarsınız ki sözde kalmamış adam gerçekten Allah rızası için, Allah razı olsun diye malından fedakarlık ediyor. Zekatını veriyor, sadaka veriyor. Yardım ediyor fakirlere, hayır kur kurumlarına yardım ediyor. Nitekim Allah rızası için maddi, manevi bedeni fedakarlıklarda bulunuyor ise bu adamın ben Allah'ı çok seviyorum demesine hiç lüzum yok. Biz o adamın Allah'ı çok sevdiğini hemen anlarız. Çünkü sorarız senin bu şekilde yardımsever bir şekilde davranmana sebep olan şey nedir? Derse ki ben Allah'tan korkarım. Allah rızası için bunları yapıyorum. Allah memnun etmek için bunları yapıyorum derse anlarız ki bu insan gerçekten olgun, imani imanı olgunlaşmış bir insan. O yüzden bazı insanlar Allah yolunda infak etmekten geri duruyorlar. Diyorlar ki mesela Allah dileseydi verirdi o fakire de benim malıma mı ihtiyacı var? Fakirse Allah versin Kardeşim hadi Allah versin İhtiyaç sahibi elini açıyorsa Hadi kardeşim hadi Allah versin Allah versin Gibi Laflar duyuyor muyuz çevreden Çok İhtiyaç sahibi bir insan elini açtığı zaman Ona Hadi kardeşim hadi Allah versin diyen insanlar Ben çok gördüm Ya Allah zaten verir Allah cimri değildir Allah seni imtihan ediyor seni Allah bizi imtihan ediyor. Bakalım diyor malından fedakarlık yapabilecek mi? Allah bunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. O aymaz, o gafil, o düşüncesiz insan Allah versin diyor. Ya Allah vermeyi biliyor. Allah lütufkar, Allah gani, Allah zengin. Allah'ın malından, mülkünden hiçbir şey eksilmez. Niye böyle saçma sapan konuşuyorsun? Allah senin dereceni artırmak için senin önüne böyle bir fırsat vermiş ey kulum sana verdiklerimden infak edersen fakire fukaraya Allah'ın rızası için yardım edersen senin dereceni yükselterim günahlarını affederim günahlarına bunu kefaret sayarım ahirette seni memnun ederim ahirette seni memnun edebilmem için dünyada bana bir takım iyilikler göster şimdi imtihanla Mesela itfaiye er, eri alınacak Ne yapılıyor Hadi bakalım 100 metre koşun Hadi bakalım şunu yapın Hadi bakalım İmtihanı geçenleri Efendim alıyorlar Şimdi biz imtihanı yapan kişiye Diyebilir miyiz ki kardeşim Sen bizi burada niye koşturuyorsun Görüyorsun işte he. Ben imti, itfaiye eri olabilirim Bak sağlamım Ne bizi koşturuyorsun boştan yere Yangın yok Şurada yalandan yere bir yeri yapıyorsunuz. Nasıl söndürülür? Gösteriyorsunuz. Ne gerek var bunlara diyebilir mi? Diyemez. Çünkü imtihan yapan kişi senin maharetini görmek istiyor. Senin becerini görmek istiyor. Senden bir iyilik, bir özellik, bir farklılık, bir e, temeyyüz görmek istiyor ya. E bu, bu fırsatı bu adama vereceksin. Ve... Onun hoşuna gidebilmek için, ondan en iyi puanı alabilmek için can canhıraç bir şekilde gayret sarf edersin. Çünkü işe girmek istiyorsun. E şimdi cennete girmek istiyoruz ama canhıraç bir şekilde gayret var mı? Cennete eleman alınıyor. Cennete eleman alınacak ilan. Hadi gayret edin. Rabbim ben seni seviyorum. Sen de beni cennetine koy işte ne yapacaksın? Olmuyor. Bizzat sevdiğini fiilinle, hareketinle, davranışlarınla, sözlerinle, gayretlerinle, azminle, sabrınla, ibadetinle, taatınla göstermen gerekiyor. İşte elimizde olan mallar bizim için bir imtihan. O değerli malları, o alın terimizi, o helalimizi fakirle paylaşabiliyor isek Allah diyor ha tamam. Bu iyi insan 10 puan. 10 puan Bugün 10 puan aldı. Verdi ya. Yarın da. 10 puan da yarın aldı. Hasta ziyareti yaptı. Merhametli. Merhametli, sevgili, şefkatli. Hastaya, hastaya merhamet etti. Ona bir takım güzel sö sözler söyledi. Maşallah seni iyi gördüm ya. Dünden daha iyi gördüm. Yüzünde maşallah kan var. Sen yakın zamanda iyileşeceksin. Hem sonra da hiç Üzülme. Bunlar da bir imtihandır. Allah bu musibeti senin dereceni yükseltmek için vermiştir. Sabredersen sen kazanacaksın dediğin zaman hastanın gönlü ne yapar? O genişler. Onun gönlüne ne yaparsın? Bir surur, bir mutluluk koyarsın. Allah'ın da hoşuna gidiyor bu. O yüzden diyor ki hastayı ziyarete. Allah'ın hoşuna gidiyor. O yüzden değerli kardeşlerim, din ahlaktır. Dinin tamamı ahlak değildir ama ferdi planda din esas itibarıyla ahlaktır. Ahlaklı olmak. Merhametli olmak. İyiliksever olmak. İyiliği emreden olmak. Kötülükten nehyeden olmak. Din budur. Din sadece camiye gelip de namaz kılmak asla değildir. Ramazan ayında Oruç tutmak değildir. Parası olanın hacca gitmesi değildir. Bunlar İslam'ın şartlarıdır, doğru. Ama önemli olan bu şartları yerine getirmekle birlikte acaba sen bu ibadetlerden alman gerekeni alabiliyor musun? Zekatını verirken kalbindeki mal sevgisi azalıyor mu mesela? Arafat'a çıktığın zaman mahşeri düşünebiliyor musun mesela? Oruç tutarken fakirin halini anlayabiliyor musun mesela? Bunların hepsinin bir maksadı var. Hepsinin bu <gülüyor> ibadetler. Bazı cahil, aymaz, akılsız insanlar. Allah diyor kulunu niye aç bıraksın ki? Bu oruçta neyin ya? Allah bizim aç kalmamızdan seviniyor mu? Haşa. Öyle diyor. Öyle değil kardeşim. Ben, ne kadar kafa basit düşünüyorsun ya? Allah senden fedakarlık istiyor Allah nefsini terbiye etmeni istiyor Allah fakir fukaranın halinden Aç kalarak anlamanı istiyor Allah O nimetleri Değerini kıymetini Anlamanı istiyor O nimetlerin şükrünü eda edebilmek için O nimetlerin değerini kıymetini Sana oruç vasıtasıyla Anlatmak istiyor Allah sana sabrı öğretiyor Allah sana azmi öğretiyor Oruç bir okuldur o yüzden, terbiye okuludur. Namaz da bir okuldur, terbiye okuludur. Değerli kardeşlerim, son asrımızın Müslümanları, İslam'ın emretmiş olduğu ibadetleri, rutin, bir takım ameller dizisi, fiiller dizisi veya sözler dizisi olarak algılıyor. Öyle değil. Namaz bir vesiledir. Vesile olarak göreceksin. Ne vesiledir? Namaz, Kul olmaya vesiledir. Namaz, Allah'ı tesbih etmeye vesiledir. Namaz, Allah'ın Allah rahmetini dilemek için bir vesiledir. Namaz, insanın hayatını kulluk programıyla programlamak için, insanı kulluğa ayarlamak için, düzenini kulluk üzerine kurabilmek için, bir vesiledir. Böyle görmek lazım. Namaz kötülükleri terk etmek için bir vesiledir. Çünkü namazda, Ya Rabbi kötülükleri sevmiyorum. Onları istemiyorum. Kötü, yap kötü iş yapanların azallah Kötülüklerini engelleyeceğime dair sana söz veriyorum. İyilik yapacağım, iyilik yapanların yolunu açacağım, iyiliklere anahtar şerlere kilit olacağım diye namazda söz veriyoruz. İşte namaz, vermiş olduğumuz bu sözün nedir? Vesilesidir, aracıdır. Evet, değerli kardeşlerim. Böyle bakalım. Hacca da böyle bakalım. Hac, kıyametin, mahşerin provasıdır. Hac, dünyadan ve dünyalıklardan soyutlanabilmenin dünyalık bütün varlıkların malların elin tersiyle itildiğinin sadece Allah için bir yere toplanabilmenin vesilesidir. Bunu böyle bilmek lazım. O yüzden ibadetlerden gerekli hazzı almamız lazım. İbadetler bize yüreğimize Hitap etmesi lazım, bizi olgunlaştırması lazım, değerli kardeşlerim. İbrahim Bey, biz camları açmıştık, isterseniz örtebilirsiniz. Yani cihanda yapıyor, örtebilirsiniz. Evet. Ve yutmuyorlar <gülüyor> yemeği, miskin ve yetim ve esir. Oğulun ki Mallarını sevmelerine rağmen, miskinlere, yetimlere, esirlere bu mallarından vermek suretiyle onlara yardım ederler. <mülüyor> ''İnnemâ nut'imukum li vecihillah, lâ nuridu minkum cezaev ve lâ Bu malı verirken de asla minnet duyulmayı istemezler. Asla, bak ben sana bu malı veriyorum, bu yardımı ediyorum, beni bil ha, bana saygın olsun... İyiliğin sana nereden dokunduğunu bil ha, Nankörlük etme ha gibi bir düşüncelerle vermeyeceğiz. İnleme <gülüyor> nutu Sadece ve sadece Allah'ın rızası için size yardım ediyoruz, sizi doyuruyoruz diyeceğiz. Allah rızası için. La nuriydu minkum Sizden bir karşılık, bir mükafat, bir menfaat beklemiyoruz. Bir teşekkür dahi etmenizi beklemiyoruz diyeceğiz. Evet. Teşekkür de Allah'tan, mükafat da Allah'tandır. Eğer sen vermiş olduğun mal karşılığında teşekkürü, mükafatı Allah'tan bekler isen, o zaman yapmış olduğun iş boşunadır. Allah'tan bekleyeceğiz. اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَا abusan قَمْطَر۪يرًا Çünkü biz o suratsız, kapkara günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Yani kıyamet gününün hevlinden, Rabbimizden korktuğumuz için, bu vermiş olduğumuz mallar bize şefaat etsin diye biz bu işi yapıyoruz. Biz azaptan korktuğumuz için bu işi yapıyoruz. Biz cenneti arzuladığımız için bu işi yapıyoruz. Cehennemden sakındığımız için bu işi yapıyoruz. Diyeceğiz. Niyetimiz bu olacak. Teşekkür, mükafat insanlardan beklemeyeceğiz. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ve lqahum ve işte böyle yapanlar için Allahü Teala o şerli günün şerrinden korkusundan hevlinden azametinden onları korumuştur ve onlara mutluluk kapılarını açmıştır onların göğüslerini geniş tutmuştur yüzlerini vermiş olduğu mükafatla sevinçli tutmuştur evet yapılan bu amellerin karşılığı da değerli kardeşlerim Allah'ın bu mükafatı olarak önümüze geliyor. İnsanlardan mükafat beklemeyeceğiz. Yapmış olduğumuz amellerin mükafatını Allah'tan bekleyeceğiz. Bir hadis okuyacaktım uzun. E, tabii 45 dakika önce geldim, siz gelmediniz. O yüzden iki ayet okuyup e, dersimizi bitirmiş olduk. E, daha erken gelmenizi rica ediyorum. Allah bizden razı olsun. Vellahmudillahihi rabbil alemin el -Fatiha.